Açık Kitaptan Alıntılar Şimdi isterseniz küçük bir anı anlatayım ben ile ilgili. Ömer Anayurt Oteli adlı kitabı filmle sinema alıştırmayı düşündüğü sırada. O sıralarda tanışmıştık zaten Ömer Kaur'la biz. Böyle bir şey dostuyduk. Birlikte Atıf Yılmaz, o, ben, Onat Kutlar falan filan. Birlikte böyle yemeklere falan giderdik. O sırada bu filmi çekeceğini duyduğum zaman de ben de oyuncu olduğum için müthiş heyecanlandım ve giziden gizliye de rolü oynamak istedim. Evet. Ancak Ömer'in hazırladığı 20 kişilik bir şey yapılacaklar böyle adaylar gibi adaylar arasında ben yoktum. Hiç yani 20 kişilik aday, 20 kişiden biri bile değildim. <gülüyor> Sonuçta e, nasıl olduysa o 20 kişinin hiçbiri olmadı. Bir gün Ömer beni çağırdı ve Bu rolü sen oynamak ister misin dedi. Ya dedim ben zaten ne zaman beni çağıracaksın diye bekliyorum. Böyle bir e, anımız var. Şey kitabı denersek kitabı Ömerden önce okumuştum ben. Yani romanı Ömerden önce okumuştum. E, şeyden sonra da yani rolü kaptıktan Sonra da <gülüyor> birlikte epey tartıştık. Yani hmm. epey çalıştık e, kitapla ilgili olarak. O yazdığı senaryosunu bildiğiniz gibi. Ancak çekimler sırasında da hmm. epey birlikte çalışmamız oldu. Zaten bu çalışma da Ömer'le iyice birbirimizi tanımamıza ve... Daha sonra da birlikte senaryo üretme noktasına gelmemize neden oldu. Evet, çok güzel bir başlangıç oldu. Evet, evet. evet. Öyle hem dostluğumuz perçinleşti, hem böyle sanatla ilgili bir iş yapmakta bir ortaklık kurulmuş oldu. Ömerle birlikte Yusuf Atılgan'a gittik. Bu eser okuduktan sonra mı? Tabi. Yani, yani şey belli e, oldu her şey. Evet, evet. Yusuf Bey senaryo okuduktan sonra evet. e, o şey. Görüşmüştü tabii Ömer. Görüşmüştü daha önce de ben ilk defa karşılaşacağım şeyle. Yusuf Beyli. Yusuf Bey'le bu bir sınav bir anlamda. Yani adamın işte koskoca bir eseri var. Koskoca bir karakteri var. Karak e Zeberjet diye. Ben de onu oynayacak adam olarak onun karşısına çıkacağım. Gittik o gün ve e hiç iyi geçmedi sınav. Size mi öyle geldi yani acaba? Yani tip olarak falan filan şeydeki romandaki ben e, de hiç benzetmedi beni ve hiç beğenmedi ve <gülüyor> evet, söyledi de. Yani demek ki ben başka bir ben başka türlü düşünüyorum dedi. Allah'tan filmi izledikten sonra toparladık. <gülüyor> yani evet. kendimizi beğendirdik de gitti. Birincisi bu. <gülüyor> İkincisi e, biz e, filmi çeker çekmeye başladığımızda filmin ilk sahnesini ilk olarak çektik. Yani bu sizin bu programda da başta e, şey yaptım. O yaptığımız, sözlerin olduğu Adım dediği orada. bölümü. Orası için ben şeye e, Ömer'e bir şey hazırladım. Bir böyle bir oyuncu sürprizi hazırladım. Evet. Konuşurken böyle tedirgin, gözümün altındaki böyle burunumla gözüm arasında bir tik yaratmaya çalıştım. Evet. Ve bunu da yaptım konuşma sırasında. E, Birinci çekimden sonra ikinci çekim, ikinci çekimden sonra üçüncü çekim, dördüncü çekim, beşinci çekim, sekiz defa falan çektikten sonra buran oynuyor dedi. Ben hiçbir şey söylemedim. Dokuzuncu çekimde oynatmadım ve çektik. <gülüyor> <gülüyor> sonra da konuştuk bu aramızda. Şey Hoş başladı. bir şey kaldı. Evet, halbuki ben onu bilerek yapıyordum. O da ilk çekimden dolayı... E, şey olduğumu... Acaba hani bir şey ha mi var ha hani yani onu da söylemeyeyim çok mi? Çok e, stresliyim falan filan, o yüzden mi yapıyor diye. Bu oyuna çek, çekermiş meğerse. Çok <gülüyor> evet. şeker Açık Kitaptan Alıntılar